Bankada faizsiz hesap açtım küçük bir miktarımı tutmak için. Ama banka başka müşterilerine faiz veriyor. Bana bir günahı var mı? Ya da katılım bankasına mı koymam gerekir? Neyi tavsiye edersiniz? Azübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. As-salatu vesselam ve ala Efendim Cenab-ı Hak Maide Suresi'nin 3. ayeti kemdesinde وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِسْمِ وَلَا اُدْوَنُوا Günah ve düşmanlıkla yardımına ulaşmayın diyor. Banka Allah'ın haram kıldığı faizi ayakta tutmak, işletmek çalıştırmak üzere kurulmuş e, yasal bir kuruluştur. Yani siz faiz almasanız da faiz alan, faizli kredi veren e, bir kuruluşa destek vermiş olursunuz. Evet. Onun için e, yani sıfır e, faizle de olsa yani hiç faiz almadan da bankaya paranızı koyduğunuz zaman e, haram işleten bir müesseseye yardım etmiş olursunuz. Onun hı hı. için dinen caiz değildir. Nasıl e, içki üreten bir adama İçki üretmek üzere yardım edemezseniz, kumar oynatan birisine kumar oynatmak üzere yardım ederseniz haramla meşgul olan ve Allah'ın haram kıldığı faizi çalıştıran bir kurumda yardımcı olamazsınız. Evet.